أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ve رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا إنك أنت الكريم Allahumme ma ve bima ve emri, vahlul lisani Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerimeler cehennemdeki kafirlerin durumları ile alakalı, söyledikleri ile alakalı bazı sahneleri bizlere aktarmıştı Cenab-ı Rabbül Alemin. Bugünkü dersimiz de o zaman için daha doğrusu cehennemdeki kafirlere dünyadaki hayatları hatırlatılarak, müminler vasıtasıyla hatırlatılarak yanlışları ifade yerindeyse ...onlara gösterilecektir. Aziz Allah. Şimdi... ...kâfirler... ...Allah'a güya özür beyan edecekler. Nerede? Cehennemde. Ama... ...hepimizin de bildiği... ...ve Cenab-ı Allah'ın da bildirdiği gibi... ...özür dileyecek, özür beyan edecek zaman... ...olmayacaktır o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Ama onlar da bunu bildikleri halde fakat bir ümit pırıltısı, ışığı veya zanlı peşinden gidiyorlar. <gülüyor> Hadi deneyelim diyorlar. Hadi deneyelim diyorlar. Arapçadaki darbı meselde belirtildiği gibi el yani e, suya kapılan, sele kapılan yosunlara tutunarak kurtulabilir mi derdine düşer. Nasıl kurtulacaksın? Yosun ne ki? O sele seni nasıl koruyacak? Sen ne kadarını tutabileceksin? O sıkıntılı halde, o zorlu halde, o ufacık boyuyla. Mümkün değil. Diyecekler ki mazeret olarak "Kalu Rabbena galabet aleyna shikvetuna." Kaderi suçlayacaklar la uğubillah. Rabbimiz aslında biz öyle kötü insanlar değiliz demek istiyorlar. Bizi mahkum eden, bize galip gelen bizim bedbatlığımızdır. Bizim bedbatlığımız bize baskın geldi. Biz de ve künnâ kavmen dâlin Doğru yoldan şaşmış, doğru yoldan uzaklaşmış bir kavim idik. Hakikati kabul ediyorlar. Ama hakikate ümitle veya fayda verir ümidiyle mazeret bulacaklar. Dünyada da kadercilik, kaderiye daha doğrusu, daha doğrusu cebriye, kaderiye aslında kaderi inkar eder. Asıl kadercilik bizim Türkçedeki günlük tabiriyle cebriyecilerdir. Kaderi bahane gösteren. Kaderciler, kaderiyeciler İslam tarihinde kaderin olmadığını söylerler. Kul fiilinin halıkıdır derler. Ama cebriyeciler Kader bizi mecbur ediyor, biz mecburuz. Tıpkı rüzgarın önündeki bir ağaç yaprağı gibi, kurumuş bir yaprak gibi. Rüzgar bizi nereye götürürse, o nasıl rüzgar yaprağı istediği yere götürüyorsa, kader de bizi ne tarafa esiyorsa o tarafa götürür derler. İşte bunlar da bunu bir mazeret gibi gösterecekler. Aslında biz iyi olmak isterdik demeye getiriyorlar. Falan bizim bedbatlığımız bize baskın geldi halde Rabbimiz aخرجنا منها. İstersem bize bir şans tanı diyorlar diyecekler. Biz şu cehennemde bir çıkart. Ne yapacağız? Fe in udna fe inna zalimun. Eğer dönersek o zaman gerçekten zalimleriz. Ama Cenab-ı Allah'ın onlara cevabı gelecek. Teavuz billah. Allah hiçbir mümini inşallah etmeyecektir dünyada temenni ediyoruz dua ediyoruz böyle bir hitapla karşı karşıya kalacağız. Qalıxse'u fiha, walla tu kelimu. İkse, emri Arapçada genelde yanımızda hoş olmuyor. Sizi rahatsız eden herhangi bir iş yapan aşağılık bir kimseye köpeğe ve bu gibi varlıklara da gerektiğinde söylenen bir kovma fiilidir. Defol. Gibi. Allah da onlara böyle hitap eder. Veya meleği vasıtasıyla, göremey melek vasıtasıyla اِخْسَعُوا ف۪يهَا Defolun gidin orada, hor ve hakir olarak kal. O cehennemde. la تُكَلِّمُونَ Ve bir daha da benimle konuşmayacaksınız. İş bitecek. Daha önce de söylemiş olduğumu zannediyorum. Abdullah bin Mesul diyor ki Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra, cehennemdeki her bir kişi için bulunduğu yerin ateşinden bir tabut olacak. Bir sandık, bir kutu. Kendisi o kutuya tıkılacak ve o kutu çiğnedir. Abdullah bin Resul bunu Resulullah söyledi demiyor ama kendiliğinden de söyleyecek hali yok. Resulullah mutlaka bu manada bir hadis veya hadisler dinlemiş ki bunu söylüyor. Çünkü bu kişiyle sel görüşle içtihatla söylenecek bir şey değildir. Onlara böyle hitap edilecek ve böyle bir kutuya sabdukaya konulacaklar. Ve bundan dolayı herkes nasıl ki cennette cennetliğin neresinde cennetlik kimse, cennetin neresinde olursa olsun. allah Teala öyle bir mutluluk verecek ki herkes cennetin en güzel yerinde kendisinin olduğuna inanacak. Bu da allah Teala'nın cennet nimetlerini tamamlayıcı bir lütfu olan. Cehennemde de bunun tam tersi olacak. <gülüyor> Cehennemdeki herkes en büyük azabın kendi azabı olduğunu düşünecek. <gülüyor> Cenab-ı Allah muhafaza olsun. <gülüyor> bir lahza bile insanın tahammül edecek takatı yoktur gerçeği. <gülüyor> Şimdi bir karşılaştırmaya. Şimdi bir <gülüyor> karşılaştırmaya. Cehennemliklere yapılacak olan hitap bu. Bir de çok müstesna bir hadis var bu konuda. Mukari, Müslim ve birçok hadis hitabını da zikrediler. Cenab-ı Allah diyor, cennetliklere, bugünkü gibi, her her cuma, süresi kadar bir süre geçtikten sonra cennetliklere görünecek. Miskten bir tepe üzerinde toplanacaklar. Ve allah Teala aradaki perdeyi, hicamı kaldıracak. Ve Cenab-ı Allah'ı görecekler. O esnadaki mutlulukları cennetin nimetlerini, güzelliklerini o kadar etkileyecek güzel ki unutacaklar. Evlerine gidecekler. Evlerinde kendilerini bekleyen hanımları, ruhiler vesaire. Vallahi diyecekler. Siz giderken de güzeldiniz ama bir başka güzel döndünüz. Çok güzel Eşleri de onlara diyecek ki biz sizi bırakırken de güzeldiniz ama şimdi çok daha güzelsiniz. Şu anda hatırlamıyorum bir İslam alimlerinden birisi buradan hareketle diyor ki buradan da anlaşılıyor ki Cenab-ı Allah erkeklere orada göründüğü gibi. Evlerinde bulunan yömin hanımlara da evlerinde görünecektir. Yoksa onlara bu güzellik, erkeklere güzellik, yüzlerindeki parlaklık, nur Cenab-ı Alemini görmelerinden dolayı gelecek. Kadınlara da bundan dolayı gelecek demek ki o esnada o halde bu böyle de olur. güzel bir istinç güzel bir sonuçlandırma. Ha, şimdi cennetlikler de böyle olacak nerede alaka var? Aradaki mesafe ne kadar? Uzaklık ne kadar? Birilerine defolup gidip bir daha benimle konuşmayın diye tanrımla cennetliklere cennetliklere de Cenab-ı Allah her cuma iki cuma arası kadar ...bir süre geçtikçe o müminlere cennetlikler ne yapacaktır, görmeyecektir. Nazım halinde el emali diye bir akide mennini var. Orada da bunu söyleniyor ki... وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا وَأَوْنُ فَيَا خُسْرَانَ اَهْلِ اَعْتِزَانِ Bunlar... Cenab-ı Rabbül Alemini görecekleri vakitte Cennet nimetlerini unutacaklar. Ey Mu'tezileciler! Siz neler kaybettiğinizin farkında değilsiniz. Hüsranınız çok büyük. Niçin? Çünkü Mu'tezile mezhebi Yunan felsefesinin etkisiyle maalesef birçok meseleyi Cenab-ı Allah ile alakalı birçok önemli meseleyi maddiyatın şartları çerçevesinde mütalaa etmişler. Onun için olmadık şekilde tevin etmişler. Allah'ın cennette müminler tarafından görüleceği ile alakalı hadisleri, ayetleri, rivayetleri de ...bu şekilde yorumladıkları için... ...Allah görülmeyecektir. <gülüyor> Neticesine var yorumlasın. İslam alimleri de derler ki... ...Ruhiyetullah'ı inkar edenin peki cezası ne olacak cennete girse bile? Ruhiyetullah'tan mahrum olacak. Ne kadar doğru bilmiyorum. O ayrı bir konu fakat öyle bir sonuç çıkarı var. İşte cennetlikler ve cehennemlikler arasında... Her birisinin karşı karşıya kalacağı nimetler açısından sadece böyle bir, sadece bir noktadaki bir neydi? Karşılaştırmaydı bu yaptığımız. Bir de onlara geçmişte yaptıkları hatırlatılacak. Şöyle ki bugünkü dersimizin ilk ayeti... <gülüyor> Zaten surenin sonlarına geliyoruz. Müminin suresi. İnnehu kana farîkum min ibâdî. Gerçek şu ki benim kullarımdan bir grup vardı. Yakulûne rabbena âmennâ faghfir ve verhamnâ ve ente khayru râhimî. Bu Kullarımdan bu kesim, ubudiyetlerinin gerçek manada farkındaydılar. Şuurlu kullarındı. Rabb olarak benim konumumun ne olduğunu, kul olarak da kendilerinin bana karşı konumlarının ne olduğunu çok farkındaydılar. Bunun idrakinde Şimdi evvela Cenab-ı Allah onları ne yapıyor? Mükerrem kalıyor. Ne diyor? Ferîkum min ibadi Benim kullarımdan bir kesim. Bu kulları kendisine nispet ediyor. Bu onlar için evvela bir şereftir. Rabb'in bizi onlardan kalırsın. Aynen. Aynen. Ondan sonra bunlar her birisi Cenab-ı Rabbül Alemin'in hepsinin bütün mahlukatın olduğu gibi kendilerinin de Rabbi olduğunu itiraf ediyor ve ilan ediyorlar. Cenab-ı Allah'a çoğunlukla Rabbimiz diye ibadet eder, dua ederiz. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah kullarına rahmeti, lütuf ve ihsanı affedip bağışlaması rububiyetinin tecellisidir. Allah günahlarımızı Rabbimiz olarak mağfiret eder. İlahımız olarak O'na ibadet ederiz. İlahımız olarak ona itaat ederiz. Ona Rabbimiz senden başka günahları bağışlayacak yoktur deriz. Dikkat edin mesela ve ma yaghfirud-dunuba illa Allah diyor. Doğru. Ama Rabbena la tu'ahidna diyoruz değil mi? Dua ayetlerini birbirimiz bir Her birimiz bildiğimiz kadarıyla gözden geçirelim, hatırımızdan geçirelim. ...dua ile ilgili hadisleri bilebildiğimiz kadarıyla hatırlayalım. Hepsinde nidamız Rabbimiz'edir. Rabbimize, Rabbimiz olarak. Çünkü bizim Halik'imiz, Sahib'imiz, Malik'imiz, Razık'ımız, öldürecek olanımız, diriltecek olanı, bizi diriltecek olan, öldürecek olan efendim, e, nimetlere gark edecek olan, lütuflarını ihsan edecek olan, bize küffara karşı yardım edecek olan vesaire her ihtiyacımızı karşılayacağına inandığımız odur. Ve o, bütün dileklerimizi Rabbimiz olma vasfıyla karşıladığı için müminler böyle dua ederler. Rabbana amenne. İmanın ...sık sık her vesileyle Müslümanlar tarafından dillendirilmesi ve gündeme getirilmesi lazım. Bu aynı zamanda müminin kendisine ve muhataplarına imanın gereklerini, imanın gerektirdiği hayatı... ...ve bu hayat üzerinde sebap göstermeyi ne yapıyor? Hatırlatıyor. Bir daha uyutluyor. Bir daha uyutluyor. Rabbimiz iman ettik. Fakat hatamız da var. İman ettik ama imanın gereklerini yerine getirdiğimizde oluyor. getirmediğimizde de oluyor. Şu veya bu şekilde imanın bizden istediği hal ve hareketleri, kanaatleri ...ve bunları ifadelendirmeyi... ...ihmal ettiğimiz zamanlar olmuş olabilir. Hepimizin hayatında bu da ...imanın gereği olan... ...sözler, hal ve hareketler... ...duruşlar vesaireler... ...bulunmayabilir. Bunlar ise vebadır. Günahtır. Hiçbir kimse günahla cennete girmeyeceğine göre günahlarımızın Cenab-ı Rabbin aleminden affedilmesini istememiz lazım. Bir vesileyle günahlarımız temizlenmedikçe dünyada mağfiret, sadaka, abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, cihada gitmek, tevbe etmek gibi günahlarını Allah'a dua edip günahın bağışlanmasının birçok vesilesidir. Bütün bunlara rağmen bu esileleri yeterince kullanmamış olan bir mümin Rabbin günahla gitmiş olabilir. Onun için de şefaat vardır. Allah'ın lütfu vardır, bu vardır vesaire vesaire. Yani günahla birlikte günahdan temizlenmeden, arınmadan cennetin kapısından içeriye girmek yok. Onda tövbe istiğfarı hem kavli olarak, hem kalbi olarak, hem de ameli olarak. ihmal etmeyeceğiz. Ya Rabbi filan günahımdan tövbe ettim. Ertesi günüm bir daha Bir daha tövbe edeceğim, bir daha vazgeçeceğim. Bunun başka yolu yok. gün gün günahından tövbe eden süre sonra o tövbesini boza bilir. Mümkündür. Bir daha tövbe edecek o Peygamber aleyhissalatü Selam bize bunun yolunu gösteriyor zaten. Ben günde bir rivayette etmiş defa, bir rivayette yüz defa. Rabbimden mağfiret dilerim. İstiğfar için illa ...günahkar olduğumuzu bilmemize de gerek yok. Gerçi vardır. O ayrı bir konu. Fakat şunu unutmayalım. İstiğfar bir duadır... ...ve her dua başlı başına da bir ibadet. Başlı başına... ...bir ibadettir. Günahın varsa inşallah günahına kefaret olur. Yoksa sevabını arttırırlar. Onun için... ...ya ben... ...falan... ...cahil cühella işidir maazallah. Ben işlediğim bir günah hatırlamıyorum. ...böyle şey olmaz ki. Böyle şey olmaz. Sen hatırlatıyorsun... ...yok demek olmaz ki. O senin hatırlayışındaki bir eksikliktir. Bir kusur. Günahsız kimsenin. Mangfiretin... ...günahları... ...setretmek... ...silmek gibi... ...bir menfaatiyle... ...birlikte mağfiret-i müminin günlük hayatında, Müslüman toplumun günlük hayatında da büyük fayda var. Bu Aleyhisselamı hatırlayın. Ne diyor? Ben onlara Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o pek çok mağfiret edendir. Bak dilerseniz üzerinize yağmuru sağanak sağanak yağdırırız. Sizlere çoluğunuzu... çoluğumuzu Anlayamaz. Evvela maddekinin Allah'a itikadı yok ki veya sakat ki mahfiretin ne demek olduğunu bu Ondan sonra mahfiretin gücüne nasıl inanacak bu garibin? Anlayamıyor ki. diğer ait kelimelerini pek Amerika'da uzun buyruklarını okuduğumuz zaman bu anın zikrin ve başta ait kelimedeki konumuz olması itibariyle bu adam mahfere dilemini ne kadar büyük bir şey olduğunu gösteriyor, güce sahip olduğunu gösteriyor. size bir ait kerime hatırlatayım Allah'ı beraber inşallah gariyam diyorlar. Diyor ki eğer o ülkeler ahalisi iman edip takvalı olsalar onlara göklerin ve yerin bereket kapılarını sonuna kadar açar. İman edip takva sahibi olsalar göklerden ve yerden onlar üzerine ...türlü türlü bereketleri açardır salat. İman ve takva... ...günahtan sakın. Yani Allah'ın rahmeti de... ...sözün özü... ...Allah'ın rahmeti de... ...biz kullarına... ...günahlarımızın azlığı... ...malfiretimizin çokluğu oranında gelir. Allah'ın yardımı, küffara karşı desteği, fakirlikten, sefaletten, hastalıklardan vesaire kıtlıktan, mahrumiyetlerden, yağmursuzluklardan, tufandan ve benzeri felaketlerden. Mahfiret, bir sigortadır, bir teminattır. Allah'ın mahfiretini dinler. Onun için, dilimizden zihnimizden, kalbimizden ve amele dönüşmesi suretiyle de amellerimizden Allah'tan mağfiret dilemeyi eksik etmiyoruz. Hem Cenab-ı Allah onlar ki günahlarını hatırladıkları zaman Allah'tan mağfiret dilerler diyor. Ondan sonraki ...ifadeyi bir hatırlayarak diyor ki... وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّٰرُوهَ اِلَّا <الْمَاطِقًا> Esasen Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Kim bağışlıyor? Allah'tan samimi olarak ve bu itikad ile mağfiret dilemek... Müminin kalbinde imanın heybetini, gücünü, kuvvetini daha da pekiştirir. Daha da pekiştirir. Onun için Rabbimize dua, duamızda da çok çok nafire dinlemek bizim en güzel özelliklerimiz. Ve bu özellikle Cenab-ı Allah bizleri kafirlere hatırlatacak cehennemde. Rabbena <gülüyor> amenne. Rabbimiz iman ettik. Fafirlene. Fafirlenenin başındaki fe bize mağfiren buyurdu. Büyük bir ihtimalle sebep ifade <gülüyor> Sebep. İman ettiğimiz için sen de günahlarımızı maaşlara İmanın kıymeti o kadar. Cenab-ı Allah bizlere kendisi için yaptığımız sanih amelleri vesile ederek dua etmemiz irşadında bulunuyor. Onun için Rabbimiz iman ettik iman ettiğimiz için günahlarımızı bağışlar. Amelimizi ne yaptık? Vesile kıldık. Demek ki vesile birilerinin maalesef zannettikleri gibi Değeri, kıymeti Allah'ın ezdinde ne olmuş olsun fani şansları aracı yapmak değildir. Salih amellerimiz. Ha bu vesileyle bunu şey ki, hepinizin bildiği üç gencin mağaraya hapsolan üç gencin kıssası var hadis işte. Üç kişi diyor hadisi kısaca attırıyorum. Üç kişi diyor bir gezintiye çıkmışlardı. Derken ciddi bir fırtınaya tutuyorlardı. Fırtınadan, yağmurdan, tufandan korunmak için bir mağaraya çekilmişlerdi. <gülüyor> Kopup gelen bir kaya parçası geldi ve mağaranın ağzını kapattı. Ne yapacağız dediler. Birileri dedi ki, her biriniz düşünsün, Allah için yaptığını düşündüğü en ihlaslı amelini zikretsin ve o ameli vesilesiyle Allah'tan bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını niyaz eylesin. Herkes o vesileyle Allah için yaptığına ihlaslı, inandığı ihlaslı amelini zikle Birincisi dua ediyor, kapı biraz açılıyor ama bir kişi çıkamıyor. İkincisi dua ediyor, biraz daha kaya kayıyor, biraz daha açılıyor yine bir kişi çıkabiliyor. Üçüncüsünün duası ile bir kişi çıkabilecek kadar kaya yana kayıyor ve oradan çıkıyor. Cenab-ı Peygamber bize sadece haşa hikaye anlatmıyor. Bize duanın edebini de anlatıyor. Duada riayet edilmesi gereken çok önemli bir hususu da anlatıyor. Bu kesinlikle bizim salih amellerimizdir. Cenab-ı Allah'ın وَبْتَهُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ buyruğu birilerinin uyduruk hadislere Hadis diye uydurulan lafızlara. Böyle diye gibi: "Eğer üzerinize işler çöktüyse, kabir ehlinden yardım isteyin." Tabii estağfirullah. Yani başınız sıkıştığı zaman kabirdekilerden yardım isteyin. Hayda. Onların kendilerine yardım edecek gücü kaldı mı ki kardeş? Bu ne biçim akidedir? <gülüyor> Peygamber o zaman diyecekti ki ya bunlar niye böyle uğraştılar? Bildikleri bir kabir zatın, kabirdeki büyük bir zattan imdat isteselerdi en azından inandıkları bir peygamber vefat etmiş olabilirdi. Ey peygamber veya peygamber ölmediler derler dedi. Peygamber böyle bir şey demedir. Değerli kardeşlerim inanın bu dünyada bir ölümünün en büyük varlığı saf, tertemiz, pırıl, pırıl. Kur'an ve sünnetin istediği şekilde tevhid anilesindir. <gülüyor> Bu dünyada ondan kıymetli hiçbir şey yok. Onun kadar hiçbir şey üzerinde titrememeli bilmiyor. Onu muhafaza etmek için, onu korumak ve kollamak için hepimizin birbirimize yardımcı olacağız. Ve <gülüyor> Allah'ın dediğiyle inşallah şu anda bu hatırlatmaları yaparken birilerine taş atmak gibi bir dertlik olmaz. Benim kendi fiyataşla <gülüyor> bizlerin bu konuda tevhidi zedeliye hususlara karşı hassasiyetlerimize dikkat çekilir. Mesela. Çünkü bu tevhidimiz yaralı bereli bir surette Cenab-ı Allah'a gidersek o yara ve bere nisbetinde amellerimizle telefon çünkü hasenat seyyiatı giderdiği gibi seyyiat da hasenetiyor. Peygamberden bunu öğrendikler. Bunu söylediler Hesabir. Onun için dikkat edelim. He, ne diyorlar? Rabbena amanna. İman etti. Fafirmena. Dedik ya fe büyük bir ihtimalle sebebiyet bildirir. Bu sebeple Rabbi iman etmeniz sebebiyle yani günahlarımızı bağışlar. Ve raham Ve bize merhamet. burada da ifade elindeyse Cenab-ı Allah'ın rahmetini ifade elindeyse diyorum harekete geçirecek bir tabir öğretiyor bize Cenab-ı Allah. Ve ente bizim bu halimize bizim bu halimize Senden başka merhamet edecek kimse yok ki. <gülüyor> hiç kimse senin gibi zaten merhamet edemez. Senin yanına bu konuda yaklaşamazlar. Çünkü ve meyyah filun illallah. Allah'tan başka binaları bağışlayacak hiç kimse yok. Merhametlilerin en merhametlisi sen. Dolayısıyla bu şekilde Cenab-ı Allah'a dua ederken demek ki duamızda bir, salih amellerimizi vesile edeceğiz. iki Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüsna'sını yerli yerince duamızda zikretmesini bileceğiz, ona dikkat edeceğiz. Bu cümleler dediğimiz gibi, bizi şu cehennemden kurtar diyenlere hitaben söylenmiş cümleler. Devamı geliyor. Böyle diyen müminleri siz ne yaptınız? Fettehaltumuhum Sıhhiyyye. Siz onları alay konusu ediyorsunuz. Bu aynı zamanda müminlere bir nedir? Bir bugünkü tabiriyle söyleyecek olursak moral takviyesidir. Mümin Kur'an'ın sünnet-i yani İslam'ın ölçüleriyle kendisini ve amellerini değerlendirir. Müminin elalem ne der diye bir derdi yok. Hele kafirler ne diyecek? Hiç öyle bir derdi yok. Rabbim benim bu halime, bu amelime ne der? mümini ilgilendiren, mümin için önemli olan soru ve cevap bulmuş. Bu işe Rabbim eder. <gülüyor> Cenab-ı Peygamber demiyor bu taif dönüşünden? İn lemtekun aleyya rabbâne felâ uvâni. Sen bana gazap etmemişsen, gazap etmiyorsan hiçbir şeye aldın. Oysa çektiği sıkıntılar ne? İnandığı hakkı tebliğ etmeye gidiyor. Taifliler onunla alay ediyor. <Gülüyor> Allah senden başkasını bulamadı mı diyor peygamber gönderecek. Bunun ne kadar ağır olduğunu biz tasavvur ederiz Ben kendi adıma zorlanıyorum. Hakk'a iman eden bir peygamber, Hakk'a vahiy yoluyla mazhar olmuş ve ifade elindeyse bütün belliyle, onun zerrecikleriyle o hakikat ile dolup taşmış, iman etmiş bir peygamberle peygamberliğiyle ve risaletiyle alay ediyoruz. Biz pek aklı ermez yani küçük bir çocuğun ya yalan söylüyorsun dediği zaman da hamur edemiyoruz. Bunlar bir peygambere aklı eren Yaşını başını almış olan kimseler hem de halay ederek Allah senden başka pekamperi bulmadın. Dolayısıyla yolda giderken çocuklara taşlatmaları vesaire bu yalanlama yanında hafif kalır. Çünkü o hadise de onu yalanlamanın neticesidir aslında. Onun için iman bizim en aziz varlığımızdır. Üstünde en çok titrememiz gereken servetimiz odur. Çünkü Ahiret <gülüyor> konuşumuzun ...tek sebebi imanımızdır. İmanımızdır, ona bir tanem. Siz ne yaptınız peki diyor... ...kafirler... ...onları alaya aldınız. Onun için... ...övbeyin kardeşlerim... ...içimde bulunduğumuz hal ve benzeri... ...sıkıntılar ne olursa olsun. Hiçbirisini... ...davamıza şüphe, tereddüt ile bakmamıza veya imanımızın, davamıza olan imanımızın zayıflamasına sebep olmaması lazım. Biz hak üzereyiz. Ama eğer Cenab-ı Allah hakkı bizim vasıtamızla olması gereken yere tut, yerde tutmuyorsa bunda kusur ve taksir hakkın değil kusur. Hakkı durumunda olan o hakkı tutup yükseltmesi icap eden bizlerdedir Eksiyi Eksiği kendimizde arayacağız. Eksiği kendimizde aramak bizi gayrete getirecektir. Fakat öbür türlü maazallah inandığımız hatta şüphe ve evet, düşersek füturumuz, gevşekliğimiz, çaresizliğimiz kat kat artacaktır ve hiçbir fayyası da olmayacaktır. Ona dikkat etmen lazım. Onlar diyor siz onları öyle bir alaya aldınız ki hatta en sevkum onları alaya alışınız ve deyince de size beni hatırlamanızı umutlar. Onun kafirleri sadece içinde bulundukları dünyalıkları, hırsları vesaireleri, ruhalleri onları Allah'tan uzak tutmuyor. Müminlerle uğraşmaları da onları Allah'tan uzaklaştırmıyor. Yani, o zamanları alay ediyorlardı. Şimdilerde de öldürüyorlar. Zulmediyorlar. Müslümana, imana, İslam'a hayat hakkı tanımak istemiyorlar. Fakat bu hallerinin kendilerine ve insanlığa ne kadar pahalıya mal olduğunu da kestiremezler. O halde bu şu, bu beraber getirmeliyiz. Bu felaketin küffarın bu halinin felaketinin boyutlarını biz müminler bir dereceye kadar idrak ediyoruz. Ve bu bizim insanlığa karşı olan sorumluluğumuzu kendimize karşı sorumluluğumuz halimizin bir neticesi çok olduğu gibi insanlığın İslam'a olan ihtiyacını bildiğimiz için ve bu zalim güçlerin kafirlerin Haçlılığın ve Siyonizmin, Beşeriyetin İslam'a olan ihtiyacının önünde teşkil ettiği için, Beşeriyetin kendimize ne, bize, İslam'a ne kadar muhtaç olduğunu bilmemiz ne yapar? Bizim sorumluluğumuzu kat kat Onun için Allah rızası için her anımızı, sorumluluğumuzu daha iyi yerine getirebilmek için bir şeyler düşünmekle ve bir şeyler yapmakla geçirmemiyoruz. Cenab-ı Allah bu konuda hepimizin yardımcısı olsun diye Biraz sonra kaldıracağını dağılıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Devamında Cenab-ı Allah kafirler cehennemdeki kafirler müminlerin durumunu bilmeyecekleri için bunu da söyleyecek. Diyecek ki İnni cezeytuhum yavme bima sabaru Bugün ben Dünyadayken sabrettiklerinden ötürü onları mükafatlandırdım. Neye sabrettiler? İki hususa sabrettiler. İmanın ifade ise dünyadaki bedeline, zalimler tarafından ödetilen bedeline sabrettiler. İmanlarından taviz vermediler. İslami hayatlarından taviz vermediler. ...sizin alaylarınıza tahammül ettiler... ...küçümsemelerinize... ...aşağılatmalarınıza... ...hatta onların rızıklarını... ...kesmek gibi... ...bir cürete kalkışmanıza dahi... ...aldırmadılar... ...ve inançları... ...hayatları üzerinde... ...İslami hayat üzerinde sabrettiler, direndiler. Çünkü... Bildiğimiz gibi sabrın iki tane önemli kanadı var. Birisi masiyet işlememek için sabır göstermek, diğeri itaatleri sürdürmek için sabır göstermek. Her iki sabır da birlikte olursa sabırdır. Ennehum humul faizun Böylelikle onlar, benim onlara verdiğim bu mükafatla ne yaptılar? Fevz-ü bulanlardır. Fevz bulan faiz, yani Türkçe'deki faizle alakası yok biliyorsunuz. Faiz, korktuklarından emin umduklarına nail olan kimse demektir. Neden korkuyorsa, o korkudan yana güven altında olacak. Bir müminin ahirete dair en büyük korkusu cehennem azabıdır. Ondan yana emin olacak. Umduklarını da elde edecek. Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki, mümine bu müjde, son nefesleriyle birlikte verilecektir. Tetenazzelu aleyhimul melâike Allah khawfun aleyhim velâ hum yahzelûn. Belekler onların üzerine. Grup grup. Birer ikişer değil. Tetenazzelu. Ey derpey inerler. Ve derler ki bugün sizin için korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Önünüzde koca bir ahiret kapısı açılıyor. Ebediyete kadar devam edecek. Bundan sonrası için korkmayacaksınız. Geride ya çoluğumu bıraktım, çocuğumu bıraktım, işimi karımı bıraktım ve bir dava adamı olarak davamı bıraktım diyeceksiniz. Bunun için endişe duyacaksınız. Cenab-ı Allah hayır üzülmeyin diye diyecek. Bunların hiçbirisi için üzülmeyin. Bunlar hepsinin sahibi Allah'tır davanızın sahibi de o sahiplenecektir merak etmeyin. Onun sahiplendiği bir şey zayi olur mu? Onun sahibi olduğuna inandığımız bir şeyden dolayı üzülmemiz gerekecek mi? Gerekmiyor çünkü. Onun için buna işte fevz bu. Kurtuluşa eriyorsunuz. Hâlekem lebithtum fil arzi adedesinin Bir de onlara dünyadayken kaçırdıkları fırsatları hatırlatacak. Yapmaları gerekenlerle meşgul olmadılar. Alay ettiler. Müminlerle. Onlar azarlanacaklar. Vakit kaybıdır. Sizi hayır ve hasenat işlemekten alıkoyan her bir iş aleyhinize tecelli edecektir. Fakat alay etmenin başlangıcı ne? Başkalarının kusurlarını görmek için özel bir gayret harcamak. Başkalarının kusurlarının peşine düşmeyin. Düşmemeliyiz. Başkalarının kusurlarının peşine düşersek bir günah daha işleriz bundan dolayı. Bu sefer o kusurları başkalarına anlatırız. Bir günah daha işleme ihtimalimiz var. Şuna bak. Utanmıyor, sıkılmıyor. Bu günahı işliyor deriz. Veya Şeytan bizlere kusur olmayan şeyleri bize kusur gibi gösterir. Evet. Bu sefer doğru olan bir şeyi alay konusu etmek gibi büyük bir hataya, daha büyük bir hataya düşeriz. Onun için mümin alay etmeyeceğiz. Doğru ama dikkat edelim. Önce Alay etmeye müncer olan Alay etmeye götüren Kapıları kapatacağız <gülüyor> Filanın kusuru Ya benim kusurum Başkalarının kusurlarını araştırmanın bir cezası da bize şöyle döner. Allah bize kendi kuzurumuzu görme fırsatını vermez, görmeyince de onu tamir etmek fırsatını vermez. Onun için kendi kusurlarıyla meşgul olan, sair insanların kusurlarını araştırmak fırsatını bulamaz. Öyle bir fırsatı olmaz. Çünkü kusurunu görünce... ...bir de onu düzeltmek devreye girecek. Kolay değil abi kusurur. insanın hele alışkanlık haline getirdiği bir kusuru getirmek. Faraza. Bir kimse... ...öyle çok kötü değil de diyelim... ...daha az kötü. Hani günümüzde beyaz yalan, bilmem ne... ...renkli yalanlar nasıl oluyorsa... Heh, o tür yalanlara alışmış bir insan farz edelim, bir Müslüman. Bu kişinin bu gibi yalanlardan kurtulması için kolay değil. 20 yıldır bu, yala, bu vebale alışmış, inanın seneler alır, o yalanları, beyaz yalanları terk etmeyi, sıfırlamayı sağlamaz. Onun için insan kendi kusurlarıyla meşgul olursa hem o açıdan kendisine faydalı olur hem de başkalarının kusurlarıyla uğraşarak o kusurlarla uğraşmanın açacağı günah kapılarını kapatmış olur. De bunları hatırlatacak bir daha. Bakın düşünün işte. Yerde <gülüyor> Bir manası yerin içinde yani kabirde yıl hesabıyla kaç yıl kaldınız veya ömrünüz kaç yıl sürdü bu kallu lebisne yamen evba ya biz topu topu ya bir gün kaldı ya bir günün küçücük bir kısmı kaldık Ufacık bir kısmı kadar kaldık Küçük bir bölümü kadar kaldık. Biz bilmiyoruz diyecekler yani. Fes'elil ad-din Kaldığımız süreyi sayanlara sor. Biz bilmiyoruz. Onlara sor diyecekler. Kale ille biztum ille Siz ancak pek az bir süre kalmışsınız. Sayı önemli değil, az. Neye nisbetle? Ahirete nisbetle. Kabir hayatı ne kadar uzun olursa olsun, ahirete nisbetle çok kısa olacaktır. Değil mi? Biri sonludur, biri sonsuzdur. Kıyas edilmez. Fakat allah Alem, benim acizane kanaatim bu, 112. Ayet-i Kerime'nin sorusu, Yaşadığımız dünya hayatıyla alakalıdır. Çünkü imtihan dünya hayatındadır. Dolayısıyla Ya Rabbi biz dünyada kısa bir ömür yaşadık. O ömürde cenneti hak edecek kadar amel etmek fırsatı bulamazdık manasına söylemiş olacaklar. Allah-u Alem. لَوَ اَقْقَالَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلَ Siz ancak az bir süre kaldınız. لَوَ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Keşke dünyadayken bu hallerle karşı karşıya kalacağınızı bilmiş olsaydınız. لَوَ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bunun devamı şöyle gelebilir. Bilseydiniz bu hale düşmezdiniz çünkü bilginizle amel edeceksiniz. Amelsiz, amel neticesini vermeyen bir bilgi sadece bir yüktür. Sadece bir yüktür. Ve amel edeceksin. Veya amel etmek niyetiyle öğreneceksin. Amel etmek niyetiyle öğreneceksin. Mesela, şu anda İslam şeriatının bir yakın hükmünü ne yapamıyoruz? Uygulayamıyoruz. Amel edemiyoruz yani gereklerince. Ne yapacağız? Amel etmiyoruz diye öğrenmeyecek miyiz? Bu amelleri de, bu ilmi de zamanı gelince ilgili mekanizmalarımız bu hükümleri tatbikata geçirsin diye öğreneceğiz. Geçirelim diye öğreneceğiz. Bu ilim kaybolmasın diye öğreneceğiz. İlim kaybolmasın diye ilim öğrenmek de amel için öğrenmek demektir. Yoksa amel biter. İlim biter daha doğrusu. İlimle uğraşılmaz. Ona dikkat etmek lazım. Ayet-i Kerimelerin akışı şimdi okuyacağımız 115. Ayet-i Kerime'nin cehennemde cehennemliklere söylenecek olmasını gerektiriyor. Ama aynı zamanda dünyadakilere de bir nedir? Bir hatırlatmadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ahirette meydana gelecek, gelecekte meydana gelecek hadiseleri anlatmaktan esas maksadı Dünya hayatında bulunanların hayatlarına çeki düzen vermesidir. Ona göre kendilerine ifade ise ayar vermeleridir. Mesela budur. Bakın ne diyecek Allah? Ne diyecek veya ne buyuruyor Cenab-ı Allah? Efahsebtum enma halaknakum abasan ve annakum ileyena la turcaun. Siz, bizim sizi boşu boşuna, lüzumsuz, gereksiz, maksatsız, amaçsız, boş yere yarattığımızı ve vakti gelince bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte, Bugün beşeriyetin büyük çoğunluğunun hatırlamadığı, kendisine sormadığı, sordurmadığı, şeytanın da sorulmasına gündeme gelmesine fırsat vermediği ve maalesef biz Müslümanların da değişik nispetlerde olsak bile hatırlamamız gerektiği kadar hatırlamadığımız soru işte budur. Bu e benzeri sorulardır. Estağfirullah. Efahsebtum enma halaknakum abathau ve annakum ileyna la turcaun. Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve zamanı gelince bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle mi düşündünüz? Bu düşüncenin haklı bir zemini var mı? Haklı bir gerekçesi var mı? Sen insan halinle, hatta hayvan hayvan haliyle. Değil mi? Maksatsız bir iş yapmıyor. Hayvan susadığı zaman suya, su içmek için gidiyor. Öyle mi? Acıktığı zaman, işkembesini, doldurmak için, midesini doldurmak için meraya salınıyor veyahut da efendim söyleyeyim ağırda yeme veya kafasındaki yem torbasına bakıyor. Oradan yemini yiyor. Besleniyor yani. Arı bir maksatla uçuyor. Bir maksatla dönüyor uçtuğu gittiği yerden. Güneş maksatla dönüyor. Dünya maksatla dönüyor. Doğup batıyor güneş. Ay aynı şekilde. Hesapları var bunların üstelik. Kitapları var. Hiçbir şey şaşmıyor. Kainatta lüzumsuz hiçbir varlık yok. Ne küçük ne büyük. Peki, mahlukatın en mükemmeli, kainatta Cenab-ı Allah'ın yarattığı en mükemmel mahluk mu? Boşa yaratılmış olacak. Peki ey insan niye kendine ben niçin yaratıldım sorusunu sormuyorsun? İşte bugün insanlığın unuttuğu ve sormadığı, şeytanın sordurmadığı, nefsimizin hevamızın sordurmadığı en ciddi soru budur. Peki. Niye yaratıldık? Bu kainatta boş ve lüzumsuz bir şey yok. Cenab-ı Allah böyle bir mantıkla hareket etmeye işaret ediyor. O halde ben de boş ve gereksiz yaratılmamışımdır. Peki bu sorunun sorulması ve sorulmayışı daha doğrusu neye bağlı? İmana bağlı. Allah'a ve ahirete imanla alakalı bir meseledir. Allah'a ve ahirete iman. Bu soru unutulunca ne olur? İşte günümüzün dünyasındaki kaos, zulüm, ahlaksızlık, isyan, küfür, uyuşturucu iptilası, her türlü sapıklık ve buna benzer. Faiz, sömürü, gaddarlık, savaş, kan. Bunlar ortaya çıkar. Niçin? Bu anahtar soru gündemde olmadığı için. Ben boşuna yaratılmadım. Ben Rabbimin huzuruna gideceğim ve hesap vereceğim diyen bir insan. Buna bütün kalbiyle iman eden bir insan. Şöyle önüne geldiği gibi rastgele kaldırıp karşısındakini haklı haksız demeden öldürür mü ya? Ona sıkar mı? Ona zarar vermeye çalışır mı? İman, müstakim olmadığı takdirde, doğru olmadığı takdirde veya hiç olmadığı takdirde, hiçbir zaman beşerden, insanlardan, hayırlı neticeler görmek, beklemek, mümkün değildir. Mümkün değildir. Karım Akif gerçekten çok eciz söylüyor. İman ki, İlahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek de yüktür. O paslanmış yürek güzel de nitelendirmiş. Paslı çivi zehirlidir. Pasın her türlüsü zehirdir. Ve çiviyi çürütür. Kalpte paslandı mı? Oraya hak giremez. Girmez. O pas, o kalbi mahveder gider zaten. Ya. Onun için ne yapıp edip? Beşeriyetin Rabbine dönmesini sağlamamız lazım. Daha doğrusu bunun için çalışmamız lazım. Sağlayacak olan Allah'tır. Çünkü beşeriyet Rabbine dönmediği sürece yeryüzünde huzur gerçekleşemez. Yeryüzünde rahat yüzü görülemez. Onun için Müslümanlar huzurun, emniyetin ve güvenin adresi olmalıdırlar. Müslümanlar huzursuzluğun, güvensizliğin, İslam'ı yanlış tefsir ederek, yanlış yorumlayarak zulümün ve gaddarlığın örneklerini veremezler. İslam adına yapılabilecek en büyük cinayet de budur. İslam'ı hak etmediği şekilde ve olmadığı şekilde... Zalim ve gaddar göstermek, emperyalistlerin, küffarın, açık ve net söyleyeyim, Amerika'nın ve bütün emperyalistlerin, haçlılığın ve siyonizmin en büyük emeli ve arzusudur. İslam'ın yüzü çirkin gösterilmeli. Batı için en çirkin şey de terörist olmaktır. Müslümanın da en çok bu tuzağa düşmemeye dikkat etmesi lazım. Biz İslam'ın hakikatlerini değiştirecek değiliz. İslam, şeriatinde hakları, hukukları ve ölçüleri, şartları tahakkuk ettiğinde cihad vardır hem de İslam'ın en önemli farzları ve hükümleri arasındadır. Fakat İslam'ın cihadı tarih çapında. Bütün uygarlıkların gösterdikleri, hele hele günümüz uygarlığın savaşıyla mücadelesiyle kıyas edilmez. Asla. Onun adaleti, onun merhameti, onun rahmeti ve onun ön gördüğü hukuk farklıdır. Hiçbir zaman bugünkülerle bunlarla kıyas edilemez. En ufak bir irtibatı, bir alakası yoktur konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakmak bile, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bir göz atmak bile her şeyi anlamak için yeterli olacaktır. O halde her surenin muhtevasına uygun bir nihayeti vardır. Şimdi bu göreceğimiz buyruklar da surenin nihayeti ve kendisiyle münasip bir nihayetiyle karşılaştığımızı gösterecektir. O halde Feteala Allah el-Meliku Artık şunu ilan etmenin ifade zamanı gelmiştir. Allah en yücedir. Ne demek yani? Allah'ın şeriatına muhalefet edeceksin. Bunu bilerek yapacaksın. Veya kabul edeceksin bu muhalefeti. Ondan sonra Allah en yücedir diyeceksin. Doğruyu söylüyorsun fakat kendinle çelişiyorsun. Yani bir çeşit nifaktır. Allah'ın en yüce olduğuna iman eden Allah'ın kelimesinin en yüksek olması için bulunduğu şartlar içerisinde sorumluluklarını, bunun gereklerini yerine getirmek için de üzerine düşeni yerine getirecektir, çalışacaktır. O Allah nedir? Bir vasfı nedir? el Malik, el Malik. Malik mutlak egemen demek. Mutlak egemen Karşılığı kral Hani Söylediği kanundur ya Kral öyle tanımlanır İşte Söylediği kanun olan İslam akidesinde sadece Allah'tır Elmelik odur Çünkü Elmelik hem mülk sahibidir, hem mülkünde tasarruf edendir. Dilediği gibi tasarrufta bulunandır. Malik, melik olmayabilir. Malın var, sınırlıdır. Gücün sınırlıdır, egemenliğin sınırlıdır vesaire vesaire. Ama Cenab-ı Allah el-meliktir. Fatiha suresinde de iki kıraat vardır biliyorsunuz. Biri Maliki Yevmiddin, bizim kıraatımız. Birisi Meliki Yevmiddin. Din gününde mutlak egemen. Mutlak Malik. Ondan başka Malik ve egemen yok. Çünkü Melik hem Maliktir, hem hüküm veren ve hükmü dinlenen itaat olunan demektir. Söylediği kanun olan demektir. Fakat Melikler, Arasında batıl olanlar olabilir. Onun için Cenab-ı Allah'ın El-Melik ismiyle birlikte bir de El-Hak ismi de geliyor Ayet-i Kerime'de. Feteala Allah'ul Melikul <Sessizlik> Kendisi hak, varlığı, birliği, zatı, uluhiyeti, hububiyeti ve bütün evsaf ve Kendisini vasfettiği, nitelendirdiği isimleriyle mutlak haktır o. Şeriatıyla haktır. Koyduğu hükümleri haktır. Vaat ettikleri haktır. Söyledikleri haktır. İndirdiği şeriat haktır. Bütün bunlar onun el-hak oluşunun göstergeleri veya neticeleridir. La ilahe illa Hüve Rabbul Arşil Kerim. Ondan başka ilah yoktur. Pek kerim, pek şerefli arşın Rabbidir. Arşının şanı pek yücedir. Cenab-ı Peygamber arş ile kürsiyi bir hadis-i şerifinde şöyle tasvir ediyor. Anlatıyor bize. Diyor ki Gökler ve yer Bütünüyle Kürsiye oranla Kürsiye oranla Ancak kocaman bir çöldeki Bir yüzük gibidir. Gökler ve yer Bakın göklerin veya uzayın genişliği için on milyarlarca, yüz milyarlarca ışık yılından bahsediliyor. Bütün bunlar kürsiye nisbetle kocaman bir çöldeki bir yüzük kadardır. Kürsinin de arşa nisbeti ise Aynı şekildedir. Böyle bir oranlamayı kafamız almıyor, havsalamız alamaz. Onun için pek kerim arşın Rabbi. Cenab-ı Allah gökleri ve yeri, kainata hakimiyetini, idaresini de elbette arşın Rabbi olarak, elmelik olarak ne yapar? icra eder. Sure biliyorsunuz müminler suresi, müminun, suretul müminun. Peki, Allah'ı tevhid etmeyenin durumu ne olacak? وَمَنْ يَدْعُمَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرُ La burhan لَهُ Her kim, herhangi bir delili olmaksızın, Allah ile birlikte başka bir ilaha dua eder ve ibadet ederse فإنما حسابه عند الله Onun hesabı ancak Allah nezdindedir. Yani onu ancak Allah ne yapacaktır? Hesaba çekecektir. Allah'tan başka bir ilahın varlığını iddia etmenin zaten nesi olmaz? Delili olmaz. Mümkün değil ki. Cenab-ı Allah soruyor başka yerde. Allah'tan başka ilah diye çağırdıklarınızı söyleyin, gösterin bana. Göklerde ve yerde yarattıkları bir şey var mıdır? Onların tapındıkları mabutlar Ha suresinin sonunda görmüştük. Değil mi? Allah'tan başka tapındıkları mabutlar kendilerinden bir sinek bir şey kapsa o kendilerinden kapılanı geri alıp kurtaramazlar. Acizden mabut mu olurmuş? Bu derece acizden ilah mı olurmuş? Böyle bir varlığı senden daha aciz, insandan daha aciz bir varlığı ilah eden, bir, edinen bir insana sadece gülünür, acınır. Bugün beşeriyet Latan tan uzaya hübele tapmıyor. Doğru. Paraya tapıyor. Şehvetine tapıyor, arzusuna tapıyor, söyleyeyim, makam mevki sevgisine tapıyor, e, güce tapıyor, şuna tapıyor, buna tapıyor, ezmeye tapıyor. Evet, nefsine tapıyor yani. Başkalarını ezerek o canavarlaşmış sadist duygularını tatmin ediyor. Buna tapıyor. Sapık itikadi mezheplerini İlahlaştıranlar da var günümüzde, İdeolojilerini yani. Adı İslam devleti ruhu, Pers ruhu. Evet, sonra bakmasınlar yani. Müslümanları 20 yıl, 30 yıl aldattılar. İslam devleti diye, İslam devrimi diye. İslam kılığına girmiş. İslam'dan önce Efendimiz söyleyeyim var olmuş temeli putperestlik olan Pers ruhu. Müslümanları çiğneyip çiğneyip duruyor hala. Kimlerle birlikte? Ruslarla birlikte. Evet. Şimdi bu ilahlaştırılan Varlıklar, böyle sapık ideolojiler ve mezhepler dahil ne yapacaktır? Bunların ilahlığına dair bir delil yoktur. Ayrıca فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bundan dolayı Rabbinin nezdinde hesap görecek. Mekkeli müşriklerin İslam'a karşı tutumu ikiye ayrılır. Kaba olarak. Birileri Tevhidi İslam akidesini kabul etmemekle birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere güçlerinin elinlerinin yettiği kadar, imkanlarının yettiği kadar Müslümanlara zulmederlerdi. Birileri de inanmazlardı ama bir kenarda dururlardı. Elbette ki Ebu Cehiller, Ebu Lehepler ve bunların yanlarında yer alanların azabı daha fazla olacaktır. Yani Amerika Rusyası ve onların yardımcıları 14 asır öncesinin Ebu Leheb'leri ve Ebu Cehil'leri durumundadırlar. Onların da ideolojileri, düşünceleri Ebu Cehil'in, hemen söyleyeyim, Ebu Leheb'in İslam'a karşı durmasının asıl dinamiğiyle hareket ediyorlar. Ne diyordu Ebu Cehil ve Ebu Leheb? Muhammed geldi, bizim nizamımızı bozdu. İlahlarımıza küfretti, atalarımızın dinini değiştirmek istiyor. Bugünkü emperyalistler, siyonizm ve haçlılık ne diyor? Aman bu Müslümanlara göz açtırmayın. Bunlar bizim kurmak istediğimiz Evelim paraya ibadet etmek esasına kurulu, dünyaya şehvetlere tapmak esası üzerine kurulu dinimizi değiştirecekler. Evet değiştireceğiz ve onun için varız. Biz bu zulmü, bu gaddarlığı, beşeriyetin bu şekildeki balaletini kabul etmiyoruz ve beşeriyete yakıştırmıyoruz. Kendimiz için istemediğimizi İnsan kardeşlerimiz için de istemiyoruz. Onun için inancımızı er veya geç bütün beşeriyete en güzel şekliyle tanıtmak, öğretmek, anlatmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da inanıyoruz. Çünkü bizim hesabımızı Rabbimiz, bizi hesaba çekecek olan Rabbimizdir. İnnehu La يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Gerçek şu ki kafirler asla iflah olmazlar. Asla kurtulamazlar. O halde Ey Habibim Muhammed Aleyhisselatü ve onun şahsında ümmeti ve kul deyin ki Rabbi اغفر ve rahmet ve rahim. Rabbi mağfiret buyur. Merhamet buyur. ve, hen, ve sen merhametlilerin en hayırlısısın. Mağfiret buyur. Çünkü ya Rabbi ben elimden geldiği kadar yapabildiğim kadar senin rızana uygun hareket etmek istesem de yapamadığım, edemediğim ve hatalı olduğum yerlerim de olur. Vardır. İtiraf ediyorum. Dolayısıyla bunları bana bağışla. Hatta bazen kasten günah işlediğim de olabilir. Fakat biliyorum ki günahları senden başkası bağışlayamaz. O halde merhamet buyur merhametinle bana muamele et, günahlarımı bağışla ve beni hayatımın geri kalan kısımlarında rahmetinle günahlardan muhafaza eyle. Ve ente rahimin Çünkü sen merhametlilerin en hayırlısısın. Ki daha az merhametli var mı? Yok o bana da kıyas edilmez. Fakat akılla hitap ediliyor burada. En merhametli dururken daha az merhametliye sığınmak olmaz ki. Hanginiz alışverişinde 20 lira kar edecekken 5 liraya razı olur? Aynı şeyi aldatmayacaksın, daha şey etmeyeceksin de faraza. 5 lira kar edecek, o 20 lira. O halde günahları da bağışlayan, kusurları da bağışlayan, hatalardan ve kusurlardan da koruma güç ve kudretine sahip olan bir Allah vardır. Celle Celaluhu. Sen O'nun rahmetine, merhametine sığın. Rabbimiz bizleri, bizlere günahlarımızın her türlüsünü bağışlasın. Ümmetin kendisinden ve dininden uzaklaşmış olan haline merhamet buyursun. Bizleri tekrar O'nun yolu onun dini etrafında habli metini, dini Kur'an-ı Kerim'i, Yüce Resulün sünnet-i seniyyesi etrafında tekrar toplanmaya, bir araya getirmeye. Elbette ki o kadirdir. Tekrar bir arada toplanmayı bizleri, bizlere nasip ve müyesser eylesin. Rahmetini, mağfiretini, lütfunu hiçbir zaman üzerimizden eksik eylemesin. Adımlarımızı daima sırat-ı müstakim üzere doğrulsun. Ayaklarımızı da sırat-ı müstakim üzerinde sabit eylesin. Subhan rabbike rabbil azizati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbi alamin.